مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خائر خلق كلهم محمد سيد طابت مناقبه محمد صره الرحمن بالنعم مولايا صل وسلم دائما أبدا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 Ağır kesicilerle olsa duruyorum biraz. Fakat tabi derslerin kalmasına gönlüm razı gelmiyorum. Birkaç hadis-i şerif de olsa yol alalım. Bir an evvel Habibimizin sallallahu aleyhi ve sellem buyurduklarından sizlere duyuralım. Ta ki ölmeden evvel bir eser bırakalım. Her pazartesi akşam inşallah hadis-i şeriflere tergip teripe devam edelim. Yarın Salı akşam Şifa Şerif dersi var onun. Aman kaçırmayalım. İnşallah. Çarşamba akşam Mektubat Şerife var. Yani bunlar bulunacak şeyler değil. Eskiden bu imkanlar yoktu bize. Şimdi efendim biz evimizden, siz evinizden oturduğumuz yerden Allah Teala bize ilim öğretme fırsatı verdi bunu. Nerede bulacağız bir Kıymeti bilmeyen nimet elin elden çıkar. Siz kıymet biliyorsunuz ben biliyorum ama insanları teşvik edelim. Allah Devam etsinler, hizmet etsinler. Ve an bazı irbazı bil-i radıyallahu te'ala Hadis-i şerifte kaldığımız hadis şerif İrbazı bil-i sariyye hadis-i şerifidir. Ennehu kendisi sema Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rasulullah Efendimiz'i işitti yekulu Şöyle buyururken işittim buyuruyor. Yani bunlar kıymetli sahabeden zatlar. Onların rivahatleri muteber. Bunu İbn-i büyük muhattis, Hasan ı Hasan'ler ile ediyor bu hadis-i şerifi. Resulullah'ın da buyurdu çok. Ben de ara sıra bazıları okurdum evvelce de. Teraktü küm, lekad teraktü küm. Lekad terak muhakkak ben bıraktım. Küm sizi? Ala mislil beyza. Bembeyaz, e, nurlu, münevver, aydın bir cadde üzerine millet üzerine din üzerine sünnet üzerine mezhep üzerine yani el ve el cemaat mezhebi kastediyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında şialık var mıydı? Yoktu. Mutezile var mıydı? Yoktu. Cebriye var mıydı? Yoktu. Kader inkarinden var mıydı? Yoktu. Bunlar hep sonradan çıktı. Bunlar bir daha hepsi reformist, hepsi uydurma, hepsi batıl, hepsi hezeyan, hepsi cehennemlik. Kullu'n fil nar <gülüyor> hadis-i şerifte hepsi ateşte, işte 72 fırka. Ben sizi ben beyaz yani çok aydın, vazzah, izahlı, nurlu bir yol üzere bıraktım. Leyl onun gecesi kenareya gündüzü gibidir. Yani karanlık bir yer yok. Yani diyemezsin ki şurası gündüz yani göz görüyor. Şurası gece kimse bir şey görmüyor diyemezsin. Çünkü neden? Her tarafa aydın buyuruyor. Bizim amen esaslarında, bizim Kur'an sünnet, icma, kıyas delillerimizde, Ehl-i sünnet mezebimizin hadis kaynaklarında, tefsir kaynaklarında, fıkıh kaynaklarında çözülmemiş bir mesele kalmış mı ya? Hepsi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemden alındı. Hepsi onun hadis-i alındı. Tefsire bakmıyorsun, kim bir mana verirse Sahabe-i kiramdan, sahabe-i kiramdan, tabi'inden, tabi'-i tabi'inden, sahabeden, sahabe-i rasulullah da öğren. sallallahu aleyhi ve sellem. Fıkka bakıyorsun, nerede bir hüküm veriyorlar? Hemen e, Tabi'inden, sahabeden, rasulullah efendimizin e sallallahu aleyhi ve sellem ulaşıyoruz. Ondan sonra, hadis-i zaten rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi beyanları, o kadar şurra, hadis-i dünya dolusu kaynaklar, yani hiç çözülmemiş Gizli kapalı kalmış, acaba dedirden bir mesele var mı ya? Artık buyuruyor La kaymaz Yamulmaz, anha bu benim ehl sünnet yolumdan İlla halikün Ancak helak olan Yani helak'i het, Hak etmiş olan Artık benim emirlerimi bırakarak, yasaklarımı işleyerek Efendim ehl sünnet vel cemaat yolunu terk ederek, kendi kafasına Piddatlara, uydurmalara Tabi olarak e, kim benim yolumdan ayrılırsa o Halik'tir. Yani o helak olmuştur. Dünyasını da kaybetmiştir. Çünkü allah Teala bu dini, bu yolu tevza etmiş. el ve Cemaat yolunu vazı etmiş. Yani açık yapmış. Gecesi gündüzü gibi. Yani ne demek? E şimdi gece gündüz gibi değil. Gece karanlık oluyor. Göz gözü görmüyor. Ama benim yolumda buyuruyor. Gece gündüz eşit. Yani ne demek istiyor? Hep parlak. Karanlık bir şey bırakmadım. O zaman bu kadar açık bir din size bırakmışken, bu kadar güzel bir ehli sünnet ve cemaat yolu size bırakmışken bir adam bundan ayrılıyorsa demek Allah onun helakini murat etmiş. Ne demek? O kendisi bunu hak etmiş, kesbetmiş ve arzulamış, irade etmiş. Yani cehenneme girmeye küçün yer aramış. Kaşınmış yani. Sen neyi anlamadığında Ehl-i Sünnet'ten ayrılıyorsun ya? Ehl-i Sünnet mezhebinde ne kapalı bir şey bulduğunda ayrılıyorsun. Tam Diyanet reisi olmuş. Kalkı Şia'daki Şia'nın hocasına diyor ki Zaten biz de Kur'an'da yokuz, siz de Kur'an'da yoksunuz. Nerede yokuz? Bütün Kur'an-ı Kerim Ehl-i Sünnet'ten bahsediyor. Bir adam Ehl-i Sünnet Kur'an'da yok derse, bir adam benim dinim Sünnilik değil derse ne olur bunun hali? Bir dinimizi yönetmekle görevli muazzaf durumdaki bir insan Şia geldi mi ona diyecek öyle. Allah'ta mutezilenin temsilcisi yok. Zaten ilahiyatlar bütün mutezilet olur. Kim gelirse ona? Kur'an'da sen de yoksun ben de yok. Ya sen kendini nasıl reddedersin? Sen sünneti hadis nasıl reddedersin? Sen ehl-i sünnetin itikadının Kur'an'da olduğunu nasıl reddedersin? Onun için buyuruyor ki ben sizi çok nurlu bir yol üzere bıraktım. Gecesi gündüzü gibi parlak. Benim bıraktığım ehl-i sünnet ve cemaat yolunda gizli kapalı bir şey yok. Ancak bundan kim ayrılırsa... Ancak helak olmuşsa o ayrılır. Tabiz vermenin lüzumu yok. Şiha'ya taviz ver, Vehhabi'ye taviz ver, Selefi'ye taviz ver, Harici'ye taviz ver, Daesh'e taviz ver, ver oğlu ver, ver. Bu nedir ya? Bunlara sen de haklısın, sen de haklısın, mutezileye taviz ver. Bütün ilahiyat mutezile dol. Bir tane kadere alın yazısına inanan, Allah-u Teala'nın ezelde her şeyi bildiğine inanan bir kişi kalmamış ya. Çoluk çocuğu bunlara emanet ediyoruz ya. Yavru mektebine gitse bu kadar zehirlenmez. Yavru mektebine gitse, bu hiç olmazsa der ki papazdır, hristiyandır, bilmem neyse sakınır, tedbir al. Burada şimdi nasıl Müslüman hocalar zannediyor. E, Müslümanım diyen adam kalkıyor diyor ki mezhep yok, tarikat yok, efendim şeriat yok, efendim e, öyle tefsir, hadis, fıkıh bir şey yok. Onlar da adam, ben de adamım, ben de müştehidim bilmem ne bilmem. Ondan sonra alın yazısı yok, Allah önceden bilmez. Allah Teala ilim sıfatını bile inkar ediyor. kader inkar eden Allah'ın ilim sıfatını inkar etmiş olur. Kader nedir? Kader cebredici, zorlayıcı bir yazı değildir. Allah'ın bilmesi demek. Bildiğini de kaydetmemiş demek. Bildikten sonra hak kaydetmiş, hak kaydetmemiş. Kaydetmiş mi, kaydetmemiş mi? İyi arıyoruz. Ve külleşeni hasan yafi imam kendi bildiriyor ki kaydettim. Kaydettim bildirdiği için biz de kaydettiğine inanıyoruz. Yoksa bildiğine zaten inanmamız lazım. Yoksa Allah'a cehal demiş oluruz haşa. Ya bunda zaten bir Müslüman Allah bilmiyor der mi ya? Ne farkı kalır yarattıklarından haşa? Celle Celaluhu ya Rabbimizi tenzih edelim ya. Rabbimizin sıfatlarına tabii sahip çıkalım diyeceğim şey ayıp mı kaçacak acaba? Rabbimizin sıfatları, Rabbimizin esma ilahyesi, Rabbimizin sıfatı ilahyesi bunlar bizim yaratanımız bizim Rabbimiz ya. Bütün Kur'an, Sübhane Rabb'e azim diyorsun ya. Azim büyük Allah'a tesbih ederim. Eala e diyorsun. Beş vakit namaz kılanlar. E en yüce Rabbimiz. E, tesbih ederim ne demek? Tenzih ederim demek. Aziz Bayındır'ın Allah bilmez senin kimle evleneceğini. Allah ne bilsin yarın ne olacağını. Yani Allah'a bilmemekle sıfatlıyor adam. Sen tenzih ediyorsun. Sübhane bu demek. Sen niye namaz kılıyorsun o zaman hala bu adamlar dinliyorsan? Mustafa mı oluyor? alın yazısı yok. E, alın yazısı yok ise Allah bilmiyor demek. Allah ezelde benim ne yapacağımı bilmiyor demek bu kadar basit. kader inkar, ilmini inkar. E peki, sen neyi tenzih ediyorsun, Sübhane niçin diyorsun sen? Sübhaneke Allah'ım ve Ebu namaza başlıyorsun Allah'ın tesbihiyle. Tesbih ne demek? Tenzih demek. Tenzih ne demek? allah Teala şanına yakışmayan sıfatlardan uzak tutmak demek. Sen nasıl Allah'a cahil diyen, Allah bilmez diyen, Allah yazmamış diyen, Allah'ın kaderi yok diyen, takdiri yok diyen, hesabı kitabı yok diyen, Adamlar hala dinleniyor bu memlekette bunlar. İlahiyatlarda bu kadar ehli sünnet dışı adam var ya. Diyanette bu kadar ehli sünnet dışı fetva veren adam var ya. E sen şimdi Allah tenzih etmedin lan. E sen madem tenzih ediyorsun Allah'a şanına yakışmayanlardan. E o zaman ehli sünnet ve cemaat yolu işte bu tenzihten ibaret. Allah-u Teala. Vehhabi ne diyor? Allah gökte oturmuş diyor. Haşa. Arşın üstüne oturmuş, peygambere yer ayırmış diyor. Haşa. Tövbe estağfurullah. Arşın üstü bilmem ne minibüsüm, otobüsüm ya, yer ayırmış bir koltuk falan ya. Bu ne terbiyesiz bir laf? allah Teala mekandan münezzeh. Allah-u Teala ne işi var arşın üstünde mekanda ya? Fevkiyet başka, ulub başka, üstüne oturmak başka. Bak hepsinde Allah-u Teala'yı tenzih etmek gereken sıkıntılar var. anladım. Bütün bakıyorsun. Hariciler de öyle. sahabe ama kirama kafir derler. Şia öyle. Kur'an eksik derler. E? Allah diyor ben Kur'an'ımı koruyorum. Bula diyor Allah Kur'an'ı korumamış. 17 bin ayet varmış. Kalmış 6 bin küsur ayet. Ömer'le Osman radıyallahu anh efendilerimiz için çarşamba günü mektubatı kaçırmayın. Orada çok güzel ilimler var bu konuda. Sırada dersimiz oraya gel. Ömer'le Osman efendilerimiz için iftira ederler. Kur'an'ı eksiktiler. 6 e indirmişler. Öyle birkaç ayet de değil ha. Nereden uydurdunuz bu acem para palavraların 17 ait varmış? Nereden çıkarttınız bu ayet? Yani bütün bakıyorsun 72 fırkan. Hepsinde ne var? Allahu Teala'ya ve Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem hakaret var, noksanlık isnadı var, efendim kötülük isnadı var, efendim değersizlik isnadı var. Elifnetin yaptığı ne? Tenzih, tenzih, tenzih, tenzih. Cevap: i̇şte, Subhanallah demek. Oncun ben sizi Parıl parıl parlayan, gece gündüz fark etmeyen, hiç karanlık, bulutlu, dumanlı bir yeri bulunmayan, her şeyi ortada aşikar olan bir millet, bir millet yani millet demek. Cetfeleri Cumhuriyeti Aleyhiz Selahütlü Mustafa Firka'ten de var, milleten de var. Millettin de bak esasen 72 fırka 72 millet yani millet. Hani Türkçe'de de söylüyorlar öyle bir laf. Bu milletten maksat inanç. Yani. Ben sizi inanç esasları, nur gibi parlayan inanç esasları üzerine bıraktım. Bu inanç esaslarının mecmuluna, toplamına ne deniyor? el sünnet deniyor. Şimdi bundan artık ayrılan kimdir? Kim Allah'ın ezeli ilminde helak olmuş ise, batmış gitmiş ise, cehennemlik ise, cennette nasibi yok ise onlar bundan kayar ayrılır. Maalesef günümüzde de Müslümanlık artıyor zannedilirken, başörtü örten, namaz kılanlar göğe artıyor zannedilirken, emam hatipler kuruluyorken, e insanlar dine dönüyor, işte çocuklar okulda din dersi öğreniyor falan derken, bakıyorsun Allah'ın sıfatlarını inkar eden, Allah'ın kaderini, ilim sıfatını inkar eden, İslamoğlu kafasında, Muhtezle kafasında veya işte mucizeleri inkar eden, fiten hadisleri sorumludur diye, işte diyanet reisinin kafasında birçok insan, sahih hadisleri Bukhara Müslüm'de, geçen hadisleri bile aklım vermiyor şeklinde mantığa vurarak inkar eden akımlar türemiştir. Allah Teala bu akımların ardına artık kasını kessin. Allah Teala Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ın nurlu yolunu parlatsın. Yeniden medreselerde bize okutulan Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ın nurlu yolu her yere ulaşsın. Amin. Allahu sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed. Ve sellem. Amin. Ve ana zürara de Amri zürara radıyallahu anh diyor ki alem e, bu zat ve kafe durdu aleyye benim yanımda Abdullah yani ibne Mes'udin. Abdullah abri Mes'ud yanımda durdu. Herhalde mescitte idi. O zaman da böyle evlerde geniş yerler yok. Evlerde toplantı yapılacak falan dernek yok. Vakıf yok. Yani mescitte olması aldığı anışlıyor. Ve ne ben e kussu kıssa anlatıyordu millete. Şimdi yani kıssalar hani derler kıssadan ise hesabı biraz menkıbet türü. Yani mescitlerde yapılan sohbetlerin ve konuşmaların ayet ve hadis üzerine kurulu mebni olması lazım. Dernekler bu bakımdan biraz daha rahat oluyor. Çünkü dernekler yapılırken zaten mescit niyetiyle, toplantı salonları mescit niyetiyle bina edilmiyor. Mescit niyetiyle bina edilmediğinden affedersiniz adet halindeki hanım kardeşlerimiz de bir konferansa, bir toplantıya, bir program diyorlar şimdi neyse, sohbet diyoruz biz, sohbete girebiliyor. Mesela hani kadın erkek ayrı da yani demek istiyorum abdestsiz bir adamı da adam alıyor yanında bir arkadaşını getiriyor. Arkadaşı da diyor ya ben abdest almam üşeniyor adam. Ayakkabısını zor çıkarıyor ya. E şimdi bazı gelebiliriz ayakkabıyla girilen yerde doluyorlar. Ayakkabıyı çıkart dediği zaman çoğusu gelmez. Böyle de bir tembel ayakkabısını çıkartmaya üşenen bir, bir cinsiz bir, bir toplumuz. Bu bakımdan dernek gibi yapılan Müstakil sohbet binaları. Bunlar daha elverişli oluyor. Şu bakımdan sohbet yapan da rahat olur yani. istediğini konuşur anladın mı? Çünkü bazı kere konuşurken güldürüyoruz. Bazı kere fıkra anlatıyoruz. Bazı kere kıssa anlatıyoruz. Bazı kere yani her türlü konuya ben hele ben çok biliyorsunuz konulardan konulara girerim. Bir sohbetim iki saat üç saatlik yani acayip. içinden çıkamazsın başı sonu. Nereden nereye geçti ya dersin. E hal böyle olunca e, tabii mezclerin edin Allah en Türk çorfa ve hüzkerafyesi mu isminin anılmasına mevla izin vermiş. E, Unsarıcığınlatülüm i̇şte, ticaret ve alışveriş zikirden alı koymayan adamlar orada Allah zikrederler e, ve kâmil i̇şte, yani namaz yeri zikir yeri ciddiyet yeri. Bu itibarla mescitlerde yapılan konuşmalarda Ben bazı bakıyorum hakikaten e, Yani mescitlerdeki şeyler biraz e, ciddiyet bozuluyor Bazı icazetler oluyor Yani ben de katıldığım veya Yayından seyrettiğim falan e, Yani e, Mescitte yapıldığı zaman Ciddiyetin e, ağırlıkta olması lazım yani Allah'ın evidir allah Teala orada ismini zikrin dinmesine izin vermiş. Ama namazın ve zikrin dışındaki şeyler biliyorsunuz kaybını arayana Allah buldurmasın deyin buyuruyor. onda Ondan sonra efendim mescidler ticaret için bina edilmedi buyuruyor. İşte efendim şimdi mesela bir insan çocuğunu arayacak. Birisi bir şey kayboldu tabii. Çocuğunu aramak belki bu işe çok girmez ama işte affedersin şeyini kaybetti gibi eski hesapta öyleydi. E geliyor ilan veriyor. E şimdi ilan verdiğin zaman falan ya bunların hepsi mescitlerde yasak. Ben şimdi e, cemaatle namaz kitabını yeniden 150 sayfa kadar ilave oldu da e, yeniden basılacak yani ilaveler var. İyi ki de yapmışız yani çünkü bazı kimseler aradığımızı bulamıyoruz, bazı konular yok orada diyordu falan. Biz teşvik için yazmıştık onu sonra ahkama da gelmek zorunda kaldı. Yani mes ahkamül mesacid, mescitlerin hükümleri hassas. Yani camilerle ilgili hükümlerde çok teferruat var. E şimdi onun için mescidde oturulup da dedikodu zaten dedikodu dışarıda da yapılmaz da gıybet dedikodu, iftira her yerde haram ama e, diyelim ki fuzulü kelam. Fuzulü kelam'a yani mubah, mubah ama dünya kelamı. Yani dünya kelamı kim şunu almış, kim şunu satmış, bir kötüleme, bir gıybet dedikodu, iftira yok ama işte yeni bir model araba çıkmış. Veyahut işte yeni model cep telefonu, aa telefonun ne model falan, senin telefonunda şu var, muhafızasına kadar falan. Bu laflar, bu laflar mubatır. Bunlara haram değil mi? Adam telefonu beğendi, sonra sen onu anlatırsın, bunun şusu var, bunun bursu yok. Bunlar mubatır. ama bunlar camide konuşulmaz. Mesela hadis-i şerifte ne diyor? اِنَّ الْحَدِيْسِ الْمَسْشِدِيَكُلْ هَسَنَاتِ كَوَاتَكُلُ beymetül الْحَشِيشِ Hayvan otu yediği gibi. Camide dünya kelam konuşmak. Kıybet dedikodu iftira konuşmuyoruz. Kıybet dedikodu iftira zaten haram. O evde de haram. Camide olursa kat kat haram. Ama dünya kelam konuşmak. İşte nasılsınız, iyi misiniz, kızınız evlendi mi, oğlunuz iş buldu mu, lahanalar oldu mu falan. Yani bunlar yanlış. Dünya kelam konuştuğum vakit bu ne yapar? Sevapları yer bitirir. Ne gibi? Hayvanlar otları yiyip bitirdiği gibi. Onun için hayvanlar otları, hayvan... Mera'ya saldığın zaman hayvanları ot bırakmaz. İpini uzun bırakırsan. E demek ki konuşmakta hasen sevapları yer. Adam Nafile namazları var, oruçları var, zikirleri var. Camide dünya kelam konuştuğunda, Allah'tan bu millet camide oturmuyor da pek. Namazı bitirip bitirmez vın çıkıyor da yine bu günahtan kurtuluyor. Biraz camide oturacak zikretmek için oturacak değil. Yine dırdır etmek için oturacak. Kabe'de falan görmüyor musunuz? Allah'tan millet birbirini tanımayanların yanına denk geliyor falan da. Dünya kelamı açılmıyor. Türkler yan yana gelse oho kavurma getirdin mi? Zeytinin güzel mi? Bizim lokantada bizim efendim otelin yemeği hiç değil. Başlayacağım. Bizim musluk bozuk bilmem ne. Ya Kabe'de bunun yeri değil. Git onu. Turizminin yöneticiyi anlat. Ne adamla dertleşiyorsun? Ama maalesef tavafta yapıyor ya. Tavafta dırdırdırdır. Dır, dır. Onun için Bu arada mesela e, kıssalar, menkıbeler, fıkralar ve sair e, benim mesela sohbet e, tarzım diyelim. Sohbet tarzımda bundan hepsi karma karışık iç içe geçer. Çünkü milleti sıkmamak, bıktırmamak, işte teşvik etmek falan işte. Gençler geliyor. Ekseri gençler dinliyor. Sonra gençlerin bir şeyler anlamaz. Arada birkaç ilim verelim diye falan. Tabii sen usulünde de var. Ben böyle yapıyorum. Ama şimdi tabii camide olduğun zaman daha rahat oluyorsun. Şimdi bizim onun için Ahmet Eşevi Derneği cami değil. E şimdi yeni yapılacak yerde cami Cami olmamasının da bu faydaları çok. Konuşmada rahatlık oluyor. Konuşmada rahatlık oluyor. Ondan sonra anlatacağın şeylerde çok ince hesaba gitmiyorsun. Yani ben burada buna giriyorum ama camide dünya kelamına giriyor muyum? Konusuna girmiyorsun. Yani onu en azından düşünmemek bile sana rahatlık veriyor. Bu akımdan sohbet değerlerinin... Zaten camilerde diyanet izin de vermiyor kimseye. Merkez vazi olmadıktan sonra... Diyanetten izinli, vaaz olmadıktan sonra kimseye de izin vermiyor. Ee, bu da ayrı bir bela. O da ayrı bir bela. Yani yeterlilik, ehliyet, liyakat arayan yok. Ama hikmet de var. Her şeyde de bir hayır var. her şey... Yani şimdi tabii bu televizyonların çıkması, radyolardan, televizyonlardan, internetlerden herkesin evine, ocağına, kulağına ulaşabilmemiz büyük nimet oldu. Eskiden de mecbur camiden başka yerler yoktu. Dernek yerleri de yoktu. E mecbur camilerde sohbet ediyorduk. Yani camide sohbet biraz ağır iştir yani. Şimdi bu onu anlatıyor. Diyor ki Abdullah bin Mesud radıyallahu yanımda geldi durdu diyor. Ve ne ben ekusu kutsu kıssalar mutsalar anlatıyordum camide. Yani ayet ve hadis ve ilim müzakeresi, kıraat bunlara müsaade var. Kur'an kıraatı, talim tecvid, zikir meclisleri, ilim meclisleri. İlim dediğinde ayet hadis oluyor. Bunlar, bunlara sahabe-i kiram zamanında Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kendisi de sohbet yapıyordu. Ondan sonra tabi Diğer Ebu Reyre demedi mi radıyallahu aleyhi mirası dağıtılıyor. Hadi koşun diye çarşıya gitti bağırdı. Çarşıdakiler de zannettiler. Mübarek takkesi sarığı falan millete veriyorlar. Millet koştu gittiler baktılar. Ya pişe dağıtılmıyor sen ne söylüyorsun? E dedi görmediniz orada ne vardı? Dediler ne vardı? Adamlar okuyordu ayet oturmuş okuyordu. Veya hadis okuyordu veya kıraat yapıyordu. Kur'an... Talimi i kıraatı yapıyordu. E İşte dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mirası odur. O, efendim arsa tarlam, para bırakmadı. İnne ve rasulül peygamberler ilim bırakır işte orada nasibinizi niye almadınız? Yani demek istiyorum sahabe zamanında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında halakalar kuruluyordu. Yani mescitte halaka kurmak yasak değil. Bazıları buraya da gidiyor bazı hadisleri yanlış anlattığınlar. Halbuki hadiste var, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldim diyor, mescide baktım iki halaka var. Baktım bir tanesi, zikirle meşgul oluyor, bir tanesi ilimle meşgul oluyor. Sonra ben hangisinin yanına gideyim? Sallallahu aleyhi ve sellem burada, ben muallim olarak gönderildim din öğretmen, öğreticisi olarak. Onun için gittim ilimle uğraşanların halekasına oturdum. Yani bu hadis-i şerifleri, sayı hadis-i şeriflerin hepsini birden bilmek lazım. Yoksa şimdi bir hadisi bildiğin zaman Camide toplanılmaz, halaka kurulmaz, sohbet yapılmaz. Bunu demiyoruz. Ama camide kurulan halakalarda ayet hadisinin dışına çıkılmaz. Efendim fıkhın dışına çıkılmaz. Böyle kıssalar, menkıbeler tarzı. Yani mubah da olsa fuzuli konuşmalara girilmez. Cami burası. Çünkü dünya kelamı zaten ce sevapları bitiriyor camide. Çok hadislerim var camide konuşanların aleyhine. Bu bakımdan ben diyor kıssa anlatıyordum diyor. Yani demek ki böyle menkıbe tarzı bazı şeyler işte şöyle olmuş bu böyle olmuş tarzı bir konuşma bu. Yani ayet hadis okuyordum demiyor. Vaaz ediyordum demiyor. kısso Bu kıssa işi biraz geneldir. Genel olduğu için yani bunun içine her türlü konuşma şekli gire. tabii ki gıybet dedikodu iftira gibi haram şey haşa. Bu, Resulullah mescidinde bu zat niye yapsın da Sahabe döneminde böyle bir şey olmaz ama e, kısa anlatıyorum diyor. Demek ki biraz geniş konuşuyordu, rahat konuşuyordu da. Fakale geldi dedi ki bana Abdullah i̇b Mes'ud biliyorsunuz onun yolundan ayrılmayın. i̇b Mes'udun hidayatine tabi olun. i̇b Mes'udu bize bıraktı sallallahu aleyhi ve i̇b Mes'udu çok severdi. Hanefi mezhebinin e, yani bütün kaynakları yani yolu e, tayini tespiti İmam-ı Azam Efendimizin hep i̇b Mes'ud Hazretleri'ne dayanır. Sahabe-i çok ulularındandır. Dört Abdullah var zaten. Sahabenin içinde en iyi fıkıh bilen. Bu dört Abdullah'tan biridir. Abdullah bin Mesut radıyallahu. Geldi başıma durdu. Takaledi. Ya Amr. Ey Amr. Yani bu rivayet eden zat Amr ibn-i Zürara. Amr hazretlerine. Sahabeden midir acaba? Ben Tabiinden olacak illa da. Tabiinden olduğu kesin tabi sahabeyi görmüş ama sahabeden olduğunu, Zürara var sahabeden ama. Hamri bin ya bu sahbeden midir? Çünkü isimler çok benzer, çok yüz bin aşkın kayıt ve zapt olduğu için sahabede isimlerin birbirine benzemesi tabiinde benziyor birbirine. İsimlerden aldanma olabiliyor. Fakale dedi ki bana ya Amr, ey Amr, muhakkak sen çıkarttın, uydurdun, bit ate dalaletin Sen bit, dalalet bir ate çıkarttın. Yani dalalet sapıklık demek. E, sünnetten ayrılmak demek. Dalalet sapma. Sünnetten sapma. Bir daha zaten revre, uydurma bir şey. Sen burada camide oturdun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescidinde millete kıssadan isyan atıyorsun. Burası ayet okumak yeri, hadis okumak yeri, Kur'an talim yeri. Sen burada kıssalardan böyle rahat rahat konuşuyorsun. Millete toplamışsın başına. Böyle bir şey yok. Sen niye böyle bir dalalet bir tat çıkarttın? ev ev evineğe ya, ya da sen li ihtida mı idiat edesin Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem. Sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha mı doğru yoldasın veya sahabe onun sahibesinden daha mı doğru yoldasın? Din huzurunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesinden daha mı hidâyet buldun sen? Kim bulabilir Resulullah sallallahu aleyhi ve sahabeden daha hidâyet kim bulabilir? Ya onlar kadere inanıyordu. Ee, İslam o imkanı diyor daha mı hidâyette? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha mı iyi biliyor Allah'ın ilmini? Hazreti Allah'ın ilmini inkar ediyor. Daha mı iyi biliyor Resulullah sallallahu aleyhi sahabeden? Yani bugün bu bidatleri, bu reformları, bu yenilikleri, bu uydurmaları çıkaranlara bu sözü demek lazım. Sen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesinden daha mı hidayet etsin? Daha mı ilim üzeresin? Onların zamanında böyle bir şey, bir uydurma yoktu. Onların itikadı ortada, hadis-i şerifler ortada. Sen neye dayanıyorsun? Sen... Antlına, mantığına, felsefeye, gavurların, fel filozoflarına, müsteşliklerin uydurmalarına dayanıyorsun. Sen Resulullah'tan daha mı diyor, biliyorsun. oluyorsun? E, onlar böyle bir şey yapmadılar, sen onlardan daha idâette olmadığına göre, Allah'ın dinini onlardan iyi bilmediğine göre, demek ki sen bidatçısın. Bu amel bidatından bahsediyor. Yani yanlış iş yapıyorsun. İtikattaki bidat, hiç musamaha yok. İlla cehennemle sonuçlanır. Bu amel bir atı. Yani camide oturmuşsun, kıssadan hisan atıyorsun, böyle konuşuyorsun. Muhabbet yani muhabbet diyelim buna yani. Muhabbet et olur. Tam millet toplanmış, başına bir şeyler dinliyor seni belki muhabbetin güzel. Ama burada Allah ne biçim? Sahabe yapmadı, Resulullah selam yapmadı böyle muhabbetler, kıssalar. Evet. Onun için sen yanlış yapıyorsun dedi bana. Ee, tabii ki Hmm, o zaman insanlar i̇bn Mesud radıyallahu bir şey dediği zaman Abdullah bin Mesud yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en çok efendim, sevdikleri fıkıhçılardan Bütün millet tabiin tabakası diyelim o dönem Artık onu duyduktan sonra Ve diyor ki felaket elbette gördüm bu onlar Hesr'a baya bir cemaat toplamıştı diyor Hepsini baktım gördüm teferrak oldu. Çil yavrusu gibi dağdılar anne yanımda. Bir de baktım diyor Etrafım boş kaldı. Ebni Mesudler varken bir ehli sünneti müdafaa etyanda veyahut burada bir bidat var böyle bir şey yapmayın. Sen Resulullah'tan iyi mi biliyorsun ne, ne yapıyorsun böyle dediği anda bütün millet dinlerdi taalım. Hep şimdi diyoruz ki bu adam yanlış konuşuyor. Hafız Mesud değiliz ki sözü bu değil mi Ama İbni Mesud'tan nakil yapıyorsak Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den hadis okuyorsak, sahabe-i kiramın yolunu gösteriyorsak, o zaman bizim de dinlenmemiz lazım değil mi? Şu adam dinlenmez dediğimiz adamın dinlenmemesi lazım. Dinlenmemesi lazım. Zehirleneceksiniz. Hem de mideniz zehirlense, gider serum alırsın bilmem ne, kusarsın geçer. ne ölürsün. Ölsen ne olacak? İmanla öldükten sonra zaten ecelin gelmeden ölmezsin. Ama... İtikaden Siz Ben size diyorum Nurettin Yıldız dinlenmez. Ama bugüne kadar demiyordum bunu. E çünkü delil geldi elime. Adam demez mi ki Allah gökte diyen alimlerimiz de var. Bu iş zaten çözülmemiştir. Gökte de olabilir. Böyle bir şey Allah'ın... Bak deminden beri onu söylüyorum. Sünnetin bütün işi gücü tenzihtir. Tenzih ne demek? Allah'a yakışmayan şeylerden Allah'ı uzak tutmak. İşte Subhan Rabbi'l Azim diyoruz. Subhanek ki Allah'ım bütün namazın içi dışı ruku secdesi Sübhaneke. Allah'a tenzihtir. Sen Allah göktedir diyen de, adam Allah'a bize benzetiyor. Yaratılana benzetiyor. Mekanda sınırlıyor. Arşa oturdu diyor. E bu nasıl Allah? Öbürü Allah bilmez kimle evleneceğin diyor. Cahillikle sıfatlıyor. Öbürü Allah'ın kaderi yok diyor. Alın yazısı yok diyor. olup. Şimdi i̇şte bunları baktığın zaman e, Allah göktedir diyenin de e, mekan istat edenin de e, bu öbürlerinden farkı yok. O zaman bunları dinlemeyeceksin. Niye dinlemeyeceksin? Senin ilmin yok. İlmin yok. E sen zehirlenirsin. Acaba dersin, itikadın bozulur. İmanına halel girer. Bu amele benzemez. Namazda, abdeste, eksiğin, noksanın. Telafisi var, kazası var. Şefaati var, tevbesi var. Ama itikad bozukluğunda asla müsamaha yok. Mutlaka heriflet itikadını iyi kavramak lazım. Bu hususta da Tabii Mektubat-ı de itikadi konular biraz işlendi tabi, tam bir itikat kitabı gibi değilse de o da şimdi sahabe-i hakkında konular çarşamba günü yapılıyor inşallah. Bakalım bu işe bir çözüm üreteceğim yani. Bir reflet itikadın metnini okumakta kaçınılmaz oldu. Yani bir itikat dersi yapmak icap ediyor. Bunu artık perşembe derslerinde mi yapacağız? Yani benim çünkü günüm kalmadı, her günüm doldu sohbetlerle hastalarım var. Tefsir bir yandan, kendi kitaplarım bir yandan, dergi bir yandan, efendim gelen giden bir yandan. Ben de bir vakit bulamıyorum ama mutlaka sünnet itikadını bakalım buna bir çözüm üretmemiz lazım. Hangi itikadı şöyle yapalım ki bir derli toplu olsun da, efradını cami yani mani olsun yani içinde hemen hemen her konuya temas olsun. Böyle bir itikat çünkü ehli sünnetten ayrılanın kurtar, kurtuluş yok. Benim yolumdan ayrılan diyor ancak helak olmuştur. Başka bir şey olamaz. Onun için he burada tabi sünnet kitabı e, e, daha bitmedi. Kitab-ı sünnetin e, babı, yani bab değişiyoruz, yine sünnet babındayız. Bazı ekseri sünnetten kastı, itikatta ehli sünnettir ekseri hadisten, bazen bakıyorsun amelle ilgili sünnete de temas ediyor. Biraz farkındaysanız bu şimdi amelle ilgili bir bidat. Yani Rasulullah ve sahibi böyle camide kısa hisse muhabbeti yapmadı, oturup muhabbet vari toplantılar yapmadı. Yani bu amel bir dadı tabii burada bir itikadi bozukluk görülmüyor. Tabi onu da sahabe-i kerem nehyediyordu. Ameldeki bir dadı da nehyediyordu. İtikattaki bir dadı zaten Allah muhafaza dinsizlik sayıyordu. Ehl-i sünnetten ayrılmayı dinsizlik say sayıyordular. Bu itibarla e, bugün biraz kısa kesim rahatsızım üzerize afiyet. Ama elhamdülillah iki Hadis-i Şerif okumuş olduk. Evet. İki Hadis-i Şerif, Şerif için Irak'tan kalkıyordu tabiinden zatlar. Ebu Osman Nehdi miydi? Radıyallahu anh Irak'tan kalktı. Ebu Hureyre'yi Arafat'ta bulayım da bir hadis sorayım. Haç'a gideyim de Arafat'a gideyim de haç yapayım diye değil. O arada gitmişken haçta yaparız. Esas mesele ne? Bir hadis öğrenmek. Bir hadis duymak için binlerce kilometre o zamanki şartlarda develenmevelen çoğu yerde de turaklarda yaya aç susuz çöller geçiliyor ya. Bir hadis ben bu hadisi duydum ama diyor tabinden bizzat Ebu reyleden bana ulaştı ama arada vasıta var. Gideyim Arafat'ta e, Ebu reyle Hacca mutlaka gelir, Arafat'ta rastlarım. O zaman tabii şimdiki 2-3 milyon değil. Yani 100 bin kişi 50 bin kişi bir şey oluyor. Birbirini buluyorlar. Herkes. Efendim bu reyle zaten. Ebu reyle hangi çadırdaysa onu mutlaka herkes bulur. Geliyor oraya diyor ki ben bu hadisi işittim ama senden bir daha duymak istedim. Yani benim duyduğum gibi mi? O da diyor ki senin duyduğun gibi. İyi e, tamam diyor. Ben senden de duymuş oldum. Tamam benden de duymuş oldun diyor. Bunun için bin küsur kilometre yani Bağdat nere? Arafat nere? Bir hadis için. Haç dahi ne oluyor? O ilim öğrenmenin, hadis dinlemenin yani nafile hadis tabii, nafile. Nafile hadis dahi o bir hadis öğrenmenin yanında ne kalıyor? Fer, furuattan kalıyor. Talih bir mesele olarak kalıyor. Esas mesele ön plana ne geçiyor? Bir hadis duymak. Onun için yani tergibi terip dersleri de yabana atılacak derslerdi. Bir tane kaçırmamak lazım. Bazen 3-4 hadiste okuduğumuz oluyor bazen. En az 2-3 hadis okuyoruz. Yani. allah Teala devam, sebat nasip eylesin. Resulullah ve sellem bütün hadis-i şeriflerinden. Azami derecede istifade eylesin. Baksana 93 tane hadis okumuşuz bu derslerde de. Bilmiyorum bir sene oldu mu. Tabi arada 3-4 ay yapamadık. Çok başımız karışmıştı o zaman. Şimdi elhamdülillah dersleri ben bırakmayacağım inşallah. Ve böylece 93 tane adi şerif okumuşuz. Şimdi bu adi şerifleri dinleyen adamlar ben biraz çok da izahlı ve şerhli gidiyorum. Yine de mesela bir türlü de manayı anlatmadıktan sonra e, oku geç lugat manası ver insanlar bir şey anlamaz. Maksadı anlamayınca da bu ders olmaz. Derslikten çıkar. O sadece efendim işte. Bir nakilcilik olur. Biz mutlaka buna şehrlerden izah getiriyoruz. allah Teala Habibine sallallahu, sallallahu aleyhi ve sellem bütün sünnetlerini hakkıyla itibar müessere Hem itikatta, inançta, amelde, ahlakta, giyimde, kuşamda, çocuk terbiyesinden tut. Ölümümüze kadar, son nefesimize kadar her işte ona hakkıyla itibar etmek müessere Allah yardımcılarımızı bu hususta ziyade eylesin. Allah'ın bidatlerden itikat bidatlerinden, amel bidatlerinden. Resulullah s.a.v ve sahabesi döneminde bulunmayan, dini konularda, dini meselelerde onların döneminde bulunmayan, e, sapık inançlara, yollara, kabulmaktan sapıtmaktan, bunları e, anlatan, bunlara davet eden hocalar, hoca kılığındaki adamları, dinlemekten, bunlara inanmaktan, Allah cümlemizi, çoluk çocuğumuzu, bunların şerlerine muhafaza eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve alâ Teslimen kathirâhu ve rabbil alemin. Amin. ملا ينصلي و يسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد طابت مناطبه محمد صاره الرحمان بنعام ملا ينصلي و دائما ابدا على حبيبك خير للخلق كلهم